hadi Allah Evet konumuz bidattı. Ve Cuma'nın bidatı üzerine durmuştuk. demiştik ki Cuma'nın bidatları. Bunun bid'al Cuma diyor. Cuma'nın bidatlarından bazıları diyor. <Gülüyor> evet. Cumanın bir biliyorsunuz. Müslümanlar Müslümanlar camiye gittikten sonra Ali (sa) döneminde vakit namazı okunuyordu. Ebu Bekir dönemi, Umar dönemi ve Üzmen radıyallahu ta'lani bir dönemi esnasında hep tek ezan okunuyordu. Eyvaktin girişi için. Ondan sonra Üzmen radıyallahu ta'lani Müslümanların çoğalması ile bir de evlerin uzak oluşundan dolayı şimdi bu zamanki gibi mikrofonlar olmadığı için Üzmen radıyallahu ta'lani caminin dışında uzaklara birisini göndererek ayrıyetten orada ezan okuyup ki Medine Mescidinden uzak olan Müslümanların ezanı veyahut da bugün cuma olduğunu bilmeleri için. Ve tabii ki şimdi o eylet bittikten sonra ikinci vakit ezanı okumaya gerek yok. Değil mi? Ve dikkat ediyorsanız bizim Türkiye'mizde vakit ezanı girdikten sonra kalkıyor müezzin caminin içinde ezanı okuyor. Ezanı okuduktan sonra imam bu sefer minbere çıkıyor. Minbere çıktıktan sonra tabii ki Hanifi fukahasına göre imam çıkarken selam vermiyor tabi. Ama sünnet olan selam vermektir ve vesselam. Biliyorsunuz minbere çıktığı zaman selam veriyordu ondan sonra oturuyordu. Selam verdikten sonra, aleyhissalatü oturduktan sonra, tamam mı? Ondan sonra ezan okunduktan sonra hemen aleyhissalatü vesselam başlıyordu. Şimdi ne yapıyorlar? Vakit ezanı girdikten sonra vakit ezanı okunuyor. Hemen arkasında imam minbere çıktıktan sonra ikinci bir ezan okunuyor. Tamam mı? Birinci ezanda kalkıyorlar, sünnet kılıyorlar ve biliyorsunuz <Gülüyor> aleyküm selam, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. maşallah maşallah e Aleyküm hadi selam, aleyküm al selam, aleyküm şey selam, aleyküm selam. Hocam nasılsınız Hoş, hocam? Geldi, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hocamla bir evlilik kayıtlı. İyi günler. İyi İyi günler. Evet, konumuz bidattı ve bugün Cuma'nın bidatlarından bahsedecektik. E biliyorsunuz, ve Vesselam'ın vefatında sonra, maalesef şiddet Müslümanlar arasında yani bidatlar bayağı çoğaldı. Ve biz bundan önceki derslerimizde e, bidatın ne olduğunu, Ey ve Vesselam zamanında, Tamam mı? Olmayıp sonradan oluşturulan bir ibadet o ibadet bidattır. O bidat o ibadetle amel yapmak kesinlikle caiz değildir. Yapsa bile yani Allah katında onun amel defterine sevap olarak değil Allahu alem belki de günah olarak yazılabilir. Çünkü diyor ki Es tö semmen amile amelen lesa aleyhi emruna. Allah Resulü diyor ki "Men amile amelen lesa rad." Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değildir. O amel merdüttür. Ve biliyorsunuz, deminki söylediğimiz ezan, yani selam döneminde bir vakit ezan vardı. Şimdi özellikle bizim Türkiye'de, Suriye'de ve burada Mekke'de ve Medine'de, Ey Harameyn mescitlerinde, burada da iki ezan okunuyor. Ama Mekke ve Medine'nin dışındaki mescitlerde, burada, Söğütü Arabistan'da tek bir ezan okunuyor. Yalnız, cuma vakti gelmeden önce burada dikkat ediyorsanız bir ezan okunuyor. Saat on buçuklarda falan. Evet. Bizim Türkiye'mizde ne yapıyorlar? Saat on buçuk saatlerinde Selam. salat getiriyorlar. Yani ezan bile binattır. Kalkıp da ezanın yerine salat getirmek aleyhisselat ve sema minberde ve şey, minarede salat okumak kesinlikle bu daha da çok, daha da çok bir daattır. Çünkü Hz. Muhammed döneminde kesinlikle böyle bir şey yoktu. Ve salat 4 halife döneminde de yoktu. Bu belli bir dönemden sonra çıkarıldı. Tabii ki eee minarelerde Aleyhissatve selleme cuma günü çıkıp mikrofonlarda salat ve selam getirmek kesinlikle nedir? Bir daattır. Ve şimdi bu okudukları ezan yine o şekilde niçin? Çünkü Üthmen döneminde, yani bir döneminde yoktu. İkinci, ondan sonra bir dönemden sonra Müslümanların evleri çok uzaklarda olduğu için ve Müslümanların çoğalmasıyla mescitte yapılan ezan işitilmiyor. Ne yaptı Üthmen radıyallahu teala? Bir kişiyi görevlendirdi uzak yerlere yani köylerin veyahut da uzak Evlerin bulunduğu yerlere gönder, oralara gönderdi ve orada ezan okuyor ki millet cuma olduğunu bilsinler. Tabii ki şimdi bu zamanda biliyorsunuz mikrofonların olması, elektriklerin, şunların, bunların gibi artık böylesi bir ezana ihtiyaç kalmıyor. İhtiyaç kalmadığından dolayı sadece vakit ezanı okunması gerekiyor. Ezan vakti okunduktan sonra imam ı e çıkar <gülüyor> ve biliyorsunuz bizim Türkiye'de daha doğrusu bütün İslam ülkelerinde Söyde Arabistan Müstesna genelde vakit ezanı okunduktan sonra herkes kalkıyor sünnet kılıyor Oysa ki Cuma'nın ilk sünneti kesinlikle bir ittifak yoktur Cuma'nın ilk sünneti yoktur Ali, Vesselam ve Ashabı hiçbir zaman Cuma'nın sünnetini kılmamışlardır Ama Cuma'nın namazından sonra bir rivayete dört rekat Diğer bir vate iki rekat. Camide kılarsa dört rekat, evde kılarsa iki rekat. Maalesef saat ve selam eve gittikten sonra iki rekat kılıyordu. Dolayısıyla namazdan önce ezan okunduktan sonra iki rekat namaz kılmak yani sünnet kılmak bu bir Yani sünnete aykırıdır. İkincisi Cuma günü saat onda veya 10-11'de aristotelseme ve salat ve selam getirmek minbe şeyde minarelerde salat ve selam getirmek o da nedir? O daha bir bidattır. Çünkü sünnette kesinlikle yeri yoktur. Yeri olmadığından dolayı bu nedir? Bu yeni bir icat sayılıyor. Ve ibadetler biliyorsunuz tevkifidir. Yani delile dayalıdır. Delilsiz bir ibadet oluşturmak nedir? Bidattır. Çünkü Aleyhisselam diyor ki "Men اهدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو varat. Her kim yani bizim dinimizde her kim bir ibadet icat ederse o icat etmiş olduğu ibadet bidattır. Tamam mı? Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam Men aleyhi Ey, O icat etmiş olduğu ibadet Allah katında merduttur. Yani makbul değildir. Niçin? Çünkü din tamamlanmıştır. Din tamamlandıktan sonra kalkıp da her hoca şu cemaatin hocası, o imam, şu caminin hocası, bu caminin hocası kalıpta her hoca kafasına göre bir ibadet oluşturursa, icat ederse tabii ki bu din laşka bir din olur. Tıpkı Yahudi ve Hristiyanların dini gibi olur. Ha o zaman din delile dayalıdır. İbadetler delile dayalıdır. Delilsiz bir ibadet o ibadet İslam'da kesinlikle ibadet sayılmıyor. İkincisi, Müslümanlar biliyorsunuz camiye girdikleri zaman ve özellikle Hanefi fukahasına göre Hanefi vukahasına göre mescide giriş, özellikle Cuma günü imam hutbe okurken ne yapmıyorlar? Namaz kılmıyorlar. Yani mescit namazını kılmıyorlar. Daha doğrusu vakit namazlarda bile eğer sünnetini dışarıda kıldıysa mescide girerken ne yapmıyor? Hemen geliyor, oturuyor ve iki rekat namaz kılmıyor. Ve biliyorsunuz mescit namazı bazı alimlere göre vaciptir. Bazı alimlere göre sünnettir. Cumhurun görüşüne göre sünnettir ama sahih delillere baktığımız zaman mescit namazı kesinlikle vaciptir. Evet. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, bir gün minberde hutbe okurken, minberin üzerinde otururken ashabtan birisi içeri giriyor. Ve içeri girerken oturuyor. Allah Resulü Vesselam ona diyor ki İki rekat namaz kıldın mı? Hayır diyor. Kalk iki rekat namaz kıl diyor. Ve İmam Elbani Rahimahullah Bu hadis ile daha başka hadislere dayanarak Diyor ki mescit namazı Cuma günü bile olsa İmam hutbe okurken O iki rekatı namaz kılması Vaciptir. Biliyorsunuz hutbe vaciptir. Ve hutbeyi dinlemek de Vaciptir. Peki kişi camiye girerken orada da iki rekat kılmak vaciptir. Ve aleyhissalatü vesselam hutbenin vacip, hutbeyi dinlemek vacip olduğunu bilmesine rağmen o an için o sahabeyi diyor ki ona kalk ve iki rekat namaz kıl. Ve İmam Müslim ile İmam İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla ve vesselamın söylediği söz şu. İzâ dâkhale ahadukum el mescid fel yerkar iki rekatten sizden biriniz camiye girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın oturmadan önce tabii ki eğer namazdan önce girdiyse ne yapması gerekiyor evinde sünneti kılmadıysa girer girme sünneti kılacak o zaman sünneti kıldığı zaman mescit namazı sakıt oluyor eğer sünneti evden kıldıysa yani cuma günün dışındaki diğer gün, diğer vakitlerde içeri girdiği zaman hemen ne yapacak? Namazın ilk sünnetini kılacak. Ve ilk sünneti kıldığı zaman o zaman mescit namazı ondan sakıt oluyor. Önemli olan camiye girerken iki rekat namaz kılmaktır. Ve burada İmam Müslim'in deminki söylediğimiz hadis bu sahabenin ismi Süleykun El-Gatafaniyü ismi. Tamam mı? Ve bu hadis İmam Müslim Allah rivayet etmiş. Rakmı da 215. Bir de iki, üçüncü bir bidat. Biliyorsunuz özellikle bizim Türkiye'de, Suriye'de, Mısır'ın birçok yerlerinde, Pakistan'da yani bu gibi ülkelerde cuma namazına gidildiği zaman ezan okununcaya kadar ezan okununcaya kadar ne yapıyorlar? bir vaiz çıkıyor. Orada kürsü muhaize kürsü yapılmış ve orada vaaz, nasihat yapıyor. Cuma günü hutbeden başka bir konuşma yapmak, cünaminin içinde konuşma yapmak sünnete aykırıdır. Ve burada İmam İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste İmam Elbani de bu hadis sahih olduğunu söylüyor Diyor ki en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha اَنْ يُحَلَّقَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قبل الصَّلَةِ Tehlik, ey, şahıslar şöyle, bir şimdiki bizim aldığımız, daire aldığımız gibi ve bir kişi konuşuyorsa, Cuma günü, kişi camiye girdiği zaman, kimisi tesbihlerle, kimisi istiğfarlarla, kimisi tehlille, kimisi Kur'an okur, tamam mı? Kimisi namaz kılar. Yani, vaaz nasihat Cuma günü, imam, eee hutbeyi verinceye kadar o an için konuşma yapmak yani vazu nasihat yapmak cuma günü kesinlikle sünnete aykırıdır. Dolayısıyla o saatte namaz şey vazu nasihat yapmak yine nedir? Yine bid'aattır. Bir de zakhrafut el menâbir Biliyorsunuz hatta söyledi Arabistan'da bu var maalesef şiddet. Siz görüyorsunuz. Artık burada bile burada bazı şahıslar mescitlerde Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler yazıyorlar. Şeyde, kiblede. Ve siz görüyorsunuz Mekke yani Mekke Mescidi bir de Medine Mescidi. Dolu yazılar. Hem de yani bir kişi çok kuvvetli olacak ki o güzel yazılarla yazılmış yazıyı okuyabilecek. Biliyorsunuz yazılar katla yazıldığı için iç içedir. Yani hiç kimse anlamıyor. Çünkü bu Kur'an duvarlarda şuralarda burada yazılması için inmemiş bu kitap. Bu kitap tamam mı? İnsanları sevk ve idare edecek bir kanun kitabıdır. Her şeyi içinde var. Bu duvarlarda yazılması için efendim ee, böyle Müslümanların kendi aralarında heva ve heveslerine uygun bir şekilde tamam mı? Gezdirici bir şekilde Kur'an okuyup da söylemek için inen bir Kur'an değildir bu. Dolayısıyla Mescitlerde ayetler yazmak kesinlikle bir dağıttır. Kesinlikle. Hele hele minberlerde ve kible, kiblede. Çünkü bu gibi yazılar insanı ne yapıyor? İnsanı esas namazından alıkoyuyor. Ve biliyorsunuz birçok Müslüman dininde şuursuz olduğu için genelde namaz esnasında bile ne yapıyor? Karşıdaki ayetlere, şunlara, bunlara, zahrafaya bakıyor. Ve şimdiki camiler biliyorsunuz caminin zahrafaları biliyorsunuz kıyametin alametlerinden birisidir. Aleyhissat ve selam diyor ki camiler güzelleştirilip tamam mı? Çeşit çeşit yazılarla çeşit çeşit boyalarla diyor yapıldığı zaman işte o zaman kıyameti bekleyin. Ve şimdi Suudi Arabistan'da bile görüyorsunuz mescitler maalesef şiddet nice boyalar nice yazılar nice iş el işlemeleri yapıyorlar. Külfetli hocam. Külfetli tabi. Yani adamlar yani o gibi işletmelerle belki ikinci kat bile çıkabilir. Hı. Veyahut da o öyle yapılacağına fukaralara verilir, şunlara verilir, bunlara verilir. Mesela Kur'an kursu yapılır. Nice şeyler yapılır. Ve Umar radıyallahu ta'lana mescid-i Mescid nebevinin geliştirilmesi için mimarı gönderdiği zaman dedi ki insanları diyor Kışın ve yazın, kışın soğuktan, yazın da sıcaktan koruyacak bir şekilde yap. Vela tuhammir, vela tusaffir diyor. Sakın kırmızılaştırma, tamam mı? Yeni renkleştirme. Yok, sarı renk, kırmızı renk, mavi renk, böyle çeşit çeşit boya falan verme. İnsanları kışın, soğuktan, yazın sıcaktan koruyabilecek şekilde, yani bu ne yap? Onu geliştir. Ama dikkat et, zahrafadan sakın diyor. Umar radiyallahu taala ve minberleri siz görüyorsunuz. Bir de bu gibi çeşit çeşit şeyler genelde Avrupa'dan geldiği için birçok minberdeki nakışlar hepsi haçlı şekilde geliyor. Masonik şiarlar işte şu yıldızı, bu yıldızı, bilmem yıldızlar haç şeklinde yapıyorlar. dolu minberlerin şeylerini, demirleri falan bakıyorsunuz ki maalesef şiddet hatta mihraplar üzerinde bile şimdi bir dekor var yüzde yüz haç şöyle minberin etrafında yapmışlar şöyle haç şeklinde onlar dekor için yapıyorlar ama haç şeklinde yapılmış bu dekora ihtiyacı yok ki sen bunun niçin yapıyorsun buna niçin para veriyorsun yazık değil mi çünkü bu parayı Müslümanlardan topluyorlar veyahut da devletin yani beytulmanından alıyor yani bu parayı oraya bu şekilde sarf etmek kesinlikle caiz yani hem masiyet olduğu gibi aynı zamanda bir dağıtır. <gülüyor> Bir de imamlar maalesef Şehri Suudi Arabistan'da bile var. Ve özellikle bizim Türkiye'mizde ve diğer ülkelerde imam çıktığı zaman, minbere çıktığı zaman başlangıçta hutbetul hacayı okumuyor. Ali'sat ve selam her cuma günü hutbeyi vereceği zaman hutbetul hacayı okurdu Ali'sat ve selam. Ve biz kardeşlerimize ezberlettirdik yani hepsi bu khutbetül haceyi ezbere biliyorlar. Ve şimdi gördünüz biz açılış yapınca, yapınca devamlı bunu söylüyoruz. Tabi hepsini bitirmiyoruz ayetlerle falan. Biz bir cüzünü söylüyoruz maksat fazla uzun olmasın diye. Ama özellikle cuma günü imam çıktığı zaman ne yapması gerekiyor? İlk önce khutbetül haceden başlaması gerekiyor. Ve bazıları khutbetül haceyi söylerken de İçine bazı şeyler sokuşturarak, yani Hudbetül Hacı'dan olmayan, Hudbetül Hacı'ya yabancı olan sözleri içine sıkıştırarak, Hudbetül Hacı'yı böyle bir oradan bir buradan, tamam mı? Heva ve hevesine göre bir şey geçiriyor. Oysa ki Hudbetül Hacı'ya, Hudbetül hacı okuyacaksın. Yok, Hudbetül Hacı'yı okumayacaksın. Daha başka bir şey oku. Ama Hudbetül Hacı'yı terk etmek, kesinlikle sünnete aykırıdır. Bir de dedik ki, Mescit namazını cuma günü terk etmek. Ve bu terk etmek nedir? Bidaattır. Çünkü aleyhissalatü vesselam bu al hadisinde olduğu gibi minberin üzerinde olmasına rağmen girer girmez o şahs diyor ki baktı ki oturdu. Dedi ki namaz kıldın mı? Haydi. Dedi, Kalk iki rekat namaz kıl diyor. Aleyhissalatü vesselam. Diğer hadiste diyor ki yine İmam Müslim rivayet etti bir hadiste. İde cahedukum yevmel cumuati vel imam yahtub fel yusalli rakateyn biriniz camiye girdiği zaman diyor ve imam o an için hutbe verirse imam hutbe veriyor sen camiye girdin oturmayacaksın iki rekat namaz kılacaksın yalnız burada diğer bir ribayette diyor ki aleyhissalatü diyor ki ve tecevvez yani ne yapacak mesele diyelim ki şimdi Rukuy'da biliyorsunuz sünnet olarak 3 defa subhana rabbiyal a'le subhana rabbiyal azim. Secdede 3 defa subhana al ale Mesela Fatiha'dan sonra i okumak. İmam okurken çünkü hutbe vaciptir. O zaman ne yapması gerekiyor? Ali Sattwasama diyor ki yani yani fazla uzatma. Tamam mı? Yani sadece farzları yap. O zaman kişi böyle İmam hutbe verdiği zaman, kişi camiye girdiği zaman, tekbiratül ihrama aldıktan sonra tamam mı? Fatiha'yı okur. Hatta istiftaha bile söylemesin. Çünkü istiftah sünnettir. Çünkü hutbe, kendini istiftaha verecek, sucuda verecek, duaya verecek. Ondan sonra hutbe bitecek. Selamun aleyküm ve rahatsız. Aleyküm selamun ve, ve, ve Tamam mı? O zaman Fatiha'yı okuyacak. rukuğa gittiği zaman sadece bir defa Subhane Rabbiyel Azim. Bu çok önemli. Dikkat ediniz. Şuurlu bir Müslüman, Bilgili bir Müslüman neyi, nerede, nasıl yapacağını bilmese gerekiyor. Böylesi anlarda sünnetlerle uğraşmayacaksın. Sen farzı söyleyeceksin ki onun diğer farzı dinlemeye çalışacak. Çünkü hutbe vermek ve hutbeyi dinlemek vaciptir. Hani bu İmam bir şeyler söylüyor. O zaman onu dinlemek vaciptir. Ve hutbe esnasında biliyorsunuz sağa sola bakmak veyahutta elleriyle oynamak, vücuduyla oynamak, yerle oynamak, başkasıyla konuşmak bu hepsi kesinlikle caiz değildir. Sadece gözleri imamda olacak ve imamın ne dediğini orada dikkatli bir şekilde dinleyecek. O zaman rükuğa gittiği zaman bir sefer ondan sonra Sucuda gittiği zaman tekrar birisinde Sübhane Rabbiyel A'ne Ondan sonra kalkacak tamam mı? Allahu Ekber tekrar Sübhane Rabbiyel Ve böyle teker teker ki Hemen onu bitirip Hutbeyi dinleyecek. Ve dikkat ediyorsanız burada <gülüyor> İmam hutbe verdiği an Verdiği esnada diyor O zaman ne yapması gerekiyor? İki rekat namaz kılması gerekiyor. Peki ne oluyor da bu Müslümanlar camiye girdikleri zaman namaz kılmıyorlar ya körü körüne bir mezhep taklitçiliği var tamam mı körü körüne veyahutta bir mezhep taassupluğu var veyahutta cehalet söz konusu dolayısıyla hemen hemen üçü de mevcuttur yani hem cehalet var hem mezhep taassubu var tamam mı hem de bilgisizlik var tembellik, var tembellik de olabilir tembellik. Tembellik de olabilir, tamam mı? Ama Müslüman özellikle Cuma günü ve özellikle Reisat ve Selam emir veriyorsa, o zaman Allah'ın emir ve yasakları, Reisat yani ve Selam'ın emir ve yasakları Allah'ın emir ve yasaklarıdır, tamam mı? Bülent Hocam, İmam, "Eğer külte Li Sahibe ki yemle Cuma günü anıttı, ve İmamı yaktı, o zaman lğot." İşte diyorum dedim ya, yani Cuma günü İmam, hutbe verirken kesinlikle Müslüman onu mesela bu girdi ona bakıyor. Kim bu camiye giren kimdir? Adam namaz kılıyor. imam adam adamın nasıl namaz kıldığını seyrediyor. Veya hutta ayağıyla oynuyor. Veya saçıyla oynuyor. Boynuyla, sakalıyla, bıyığıyla efendim ee, orada birisi tehlikeli hareket yapıyor. Otursana ya. Veya oturur musun gibisi. Veya eliyle şey yapıyor. Ya bu gibi hareketleri, bu gibi sözleri, cep, ha, cep telefonlarıyla oynuyorlar. alınabilir mi? İşte Efendim? Not alınabilir mi? Yok, alınmaz kesinlikle. Cuma günü bazı, mesela bizim Şeyh Eyyid, Allah sizden de onunla da razı olsun. Bir ara bir kardeşimiz bu soruyu ona sordu. Diyor ki, yani not alması için diyor, eğer diyor not almakta bir beyis yoktur. Ama biz bakıyoruz ki yani İmam Elbani'nin en ileri gelen öğrencilerinden birisi olmasına rağmen e biz bakıyoruz ki İmam Elbani Rahimallah diyor ki Cuma günü kimse not almakla meşgul olmayacak. Orada dinleyecek. Çünkü ve Vesselam döneminde, Ashab döneminde, Tabi'in döneminde hiçbir sahabi eline kalem defter alıp da imam hutbe verirken not almış değildir. O zaman bu nedir? Bu bu gibi şahsların iştihadi bir görüşüdür. Bu ki, gibi kişilerin her ne kadar alim olursa olsun içtihadı beni seni onu bunu bağlamaz. O bu onun kendi içtihadıdır veyahutta onun kendi sözüdür. Eğer cumhur demişler ki bu doğru değildir. O zaman bu imamın veyahutta bu alimin söylediği bu söz veyahutta bu fetva nedir? Geçerli değildir. Evet. Ve biliyorsunuz birçok hoca Türkiye'de mi, iyi yani hutbeyi fazla uzatmıyorlar ama burada mesela söyleyerek Arabistan'da adam hutbeyi mesela yarım saat okuyor. Ondan sonra namaz kılacağı zaman kulhuvallahu ehad'le geçiriyor. Veya otta kulahu rabbil falak'le geçiriyor. Oysa ki Aleyhissat ve selam diyor ki hutbeyi kısaltınız, namazı uzatınız. Tam tersini yapıyorlar. Yani burada yani burada bile var. Burada bile aynısını yapıyorlar. Adam konuşuyor yarım saat. Bazıları daha fazla konuşuyorlar. Ondan sonra indiği an, asr suresini okuyor adam. E bir, sen yarım saat hutbe okuyorsun. Niçin asr suresini? Ya onu kısaltacaksın. Bunu uzatacaksın. Tamam mı? Veyahut da ve vesselam'ın söylediği gibi hutbeyi uzatacaksın. Namazı uzat, e, hutbeyi kısaltacaksın. Namazı uzatacaksın. Veyahut da her ikisini kısalt. Örneğin 10 dakika hutbeyi oku, tamam mı? 10 dakikada namaz olsun. Yani iki rekat, Fatiha süresiyle şuna, buna aynı yani orantılı olsun. O zaman hutbeyi uzatıp namazı kısaltmak yine tür sünnete aykırıdır. Buraya kadar cuma günü veyahutta cuma namazına esnasında yapılan bidatlar bir de diyor ki bidat asale namaz esnasında yapılan bazı bidatlar birincisi diyor ki attalaffulu bin niyeti biliyorsunuz niyet kalpten gelir ve hepiniz en ufak bir adama bile sorsak sen evde oturuyorsun yarın işe gideceksin öğrenciysen okula gideceksin masa üzerinde otururken sen aklında taklit yapıyorsun, öyle değil mi? Bütün vaktini programlaştırıyorsun. Diyelim ki eğer babaysan, mesela bir şeyler alacaksın çarşıdan, aklından geçiriyorsun, filan markete gideceğim, ondan sonra sebze pazarına gideceğim, şuraya gideceğim, işte şu kadar elma, şu kadar şu bu falan. Aklında hepsini tasarladıktan sonra, ondan sonra aklında düşündüğün her şey ne yapıyorsun? Tatbikatını yapıyorsun, öyle değil mi? ve hiç, hiçbir şey konuşmadan kalben bütün bunları ne yapıyorsun? Programlaştırıyorsun. Namaz da o şekilde. Eğer bu dünyevi şeyler o şekildeyse namaz bundan çok daha evladır. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki innemel a'malu bin niyet. Tamam mı? Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir. Ve aleyhissalatü vesselam ashabı tabi'in ve etbaat hiç birisi namaz için tekbiratul ihram almak istediği zaman niyet ettim Allah rızası için öğlen namazını veyahut da dört rekat kibleye yönelerek veyahut da akşam namazı böyle bir şey olmadı. Ve İmam Ebu Hanife Rahimahullah özellikle bu gibi şeyi kınıyor. Ebu Hanife Rahimahullah mezhep imamı olmasına rağmen bunu kınmasına rağmen mezheb, Hanefi mezhebine mensup olan birçok insan şedid, niyeti Kalbindeki niyeti diliyle ne yapıyor? Talaffuz ediyor. Yüzde veriyor hocam. He. Ya o zaman şafiilerin, şafiiler de öyle yani. Sadece henefiler de değil. yani. Şafiiler arasında da veriyorlar. çok ta, niyeti talaffuz ediyorlar. Yani adam, herkes kendi diliyle talaffuz ediyor. Mesela Arapsa Arap, Türkçe mesela Türkse Türk Türk, e, Kürt ise Kürt, Çerkez Çerkes Çerkez. Çünkü başka, e, özellikle onun o dilde daha çok şeyse o diliyle getiriyor. Ve niyet biliyorsunuz özellikle namaz kılındığı zaman kişi mesela hangi namazı kılacak o namazı kalben kastediyor ve Allahu Ekber diye tekbiratül ihrama alıyor. Yani kalpteki niyetten sonra talaffuz yapmak kesinlikle bidattır. Kesinlikle bidattır. Evet. Diyor ki mesela mesela niyet ettim Allah rızası için öğlen namazını kılmaya veyahut da dört öğlen namazının dört rekat kılmaya veyahut da yönelerek gibisi hatta ilk sünneti son sünneti he, ilk sünneti son sünneti e, Ebn Üthemin Rahimallah bir ders esnasında diyor ki bana bir yaşlı diyor anlatıyor diyor yani burada Söğüt halkından birisi diyor e, ya Şeyh diyor tavaf yaparken diyor tavaf yapıyorduk diyor ondan sonra gittik diyor iki rekat namaz kılacağız bittikten sonra diyor yanımda da bazı şahıslar var baktım saydı diyor işte al, niyet ettim Allah rızası için şu namazı şu kader rekat işte kıbleye yönelerek diyor ben de diyor o an için diyor dedim ki ya bir, bir dakika bir dakika sen bir şey unuttun adam diyor namazı bozdu bana bak dedim neyi unuttum bir de saati unuttun diyor bir de diyeceksin ki şu saatte, şu saniyede, şu dakikada mescidin havlusunda siyah Kabe'ye yönelerek. <gülüyor> adam diyor, şimdi İbn-i diyor ki bak bu adam avam tabakadan birisidir diyor. Alim değildir, bir şey değildir. Ama bu adamın söylediği söz diyor, acayip görünce diyor. Bir de dedi ki o zaman sen saati da unuttun, saniyeyi unuttun. Bari saati, takvimi, şey dakikayı saniyede zikret. Yani niyet kalple getirilir dudak, ağızla telaffuz etmek kesinlikle caiz değildir. Kalp nasıl hocam oluyor mesela? Kalp kast ediyor. Kast. Al kast. Mesela şimdi bazen bu misalları veriyordum. Şimdi mesela diyelim ki ev sahibi çeşit çeşit bardak getirdi. Birisinde su var, birisinde ayran, birisinde elma, birisinde portakal aseri, birisinde çilek aseri, birisinde mesela daha başka getiriyor. Kişi ne yapıyor? Değil mi? ettim. Ben Portakala almaya kalbinde neyi kastettiyse onu alıyor. <gülüyor> Öyle <gülüyor> değil mi? Aldı, uzatıyor. Neyi içi kaç, içinde neyi kastetti? Ayranı kastetti. Ayranı alıyor Değil çünkü <gülüyor> niyet ettim ayranı almaya. <gülüyor> niyet ettim bakkala gideceğim bir ekmek almaya. Yok. Öyle bir şey yoktur. Ha, o zaman demek ki kalp konuşuyor. Ve ehli sünnet ve'l cemaat bil ittifak kalbin ameli var. Ağzaların ameli olduğu gibi yani ellerin mesela tamam mı? Yani kulak işitiyor, göz görüyor, el oynuyor, dil oynuyor. Aynı şekilde kalp konuşuyor. Kalp konuşuyor ve herkes kalbiyle konuşuyor. Ne yapmak istediyse, öğrenci mesela özellikle mutanağa yaparken hiç ağzını açmadan kitap okuyorsun öyle değil mi? Neyle okuyorsun? Gözlerinle bakıyorsun ama kalbinle okuyorsun. Dolayısıyla Kalpteki niyeti dil ile telaffuz etmek kesinlikle nedir? Bir de arttıracağı iz değildir. Bazı yerlerde hariç. Efendim? Bazı yerlerde hariç. He, biz bunu bundan önceki derslerimde zikretmiştik. Mesela kurban keseceğimiz zaman, ve Selam kurban kesmek istediği zaman, Bismillah'i, Bismillah'i sesli getiriyordu. Bir de bu kurban sendendir ve senin için kesiyorum ve bir de ömre ve hac yaparken Ali Satt ve selam tamam mı? Nerede neyi söylemiş, neyi tatbik etmiş, aynısını yapar. Nerede neyi yapmamış ve terk etmişse biz de ne yapmamız gerekiyor? Terk etmemiz gerekiyor. Yani namazlarda eğer niyeti terk etme şey, telaffuzu terk etmişse biz de terk edeceğiz. Hac'da ne yapmış? Ömre yapmak istediği zaman miqata gidiyor mesela. Orada kalben niyeti ettik sonra diyor ki لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً Çünkü Aleyhisselatü Vesselam burada sesli yapmış. O zaman biz de burada yapacağız. Ama namazda ne yapmamış? Namazda kalpteki niyeti diliyle talaffuz etmemiş. Biz de talaffuz etmeyeceğiz. Onun için alimler diyorlar ki sünnet iki çeşittir. Bir terk edilmesi gereken sünnet bir de yapılması gereken sünnet. Ne demektir terk edilmesi gereken sünnet? Ey Aleyhisselatü Vesselam nerede neyi terk etmişse bizde o şeyi bizim hakkımıza terk etmek sünnettir. Nerede neyi söylemişse o şeyi bizim hakkımızda yapmak sünnettir. ve vesselamın söylediğini yaptığını yapmak sünnettir. Aleyhisselatü vesselam söylemediğini ve yapmadığını yapmamak sünnettir. Ve bununla bir örnek vermiştik biz bundan önceki desemize. De demiştik ki mesela ve vesselam bayram namazlarında ezan okumuyor. Siz görüyorsunuz beş vakit namazı için ezan okunuyor. E bayram namazı da namazdır. Niçin bayram namazı için ve vesselam ezan okumadı? Öyle ya. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı için kamet yok ve ezan yok. O zaman aleyhissalatü vesselam bu gibi yerlerde terk ettiyse bizim de burada terk etmemiz bizim hakkımızda nedir? Sünnettir. Ama diğer vakitlerde ve vesselam ezanı emretmiştir. Orada okumak nedir? Bazı alimlere göre biliyorsunuz. Ezan bazı alimlere göre vaciptir. Bazı alimlere göre sünnettir. <gülüyor> evet. Yükseltici, yükseltici حيث يجب bütün toplumlarda bu var. İmam Allahu ekber diye sesli tekbir getiriyor. Bakıyorsun ki cemaatin içerisinde de adam sesli getiriyor. Allahu ekber. O diyor ki Allahu ekber. O diyor ki Allahu ekber. Yani bir safta, iki safta, üç safta, dört safta özellikle cuma günleri böyle peş peşe yüksek sesle herkes Allahu ekber diyor. Biliyorsunuz cehri namazlarda imam cemaatla kılıyorsa imam orada ne yapması gerekiyor? Cehren namazı tekbiri getirdiği gibi Fatiha'yı ve süreyi de birinci ve ikinci rekatta sesli getiriyor. Gizli olduğu yerlerde gizli örneğin ve Vesselam ikindi namazında öğlen namazında Fatiha'yı ve süreyi ne yapmadı? Açık bir şekilde okumadı. O zaman biz de okumayacağız. Onu orada terk ettiyse orada terk etmek sünnettir. Biz de o şekilde terk etmemiz sünnettir. Tamam mı? Orada imam sesli getirebilmesi için niçin getiriyor? Arkasındaki insanlar duysunlar diye çünkü. Allahu Ekber diyecek ki herkes onun arkasında Allah Ekber diyeyim. Yani bu imam demek ki yurkuğa gitti. Herkes gidecek. Ama cemaat niye Allahu Ekber diye sesli getiriyor? Veya hutta tek başına namaz kılacağı zaman, tek başına namaz kılacağı zaman sesli tekbir getirmeyecek. Kendisinin duyabileceği şekilde tekbir getirmesi gerekiyor. Örneğin, cemaatle namazı kıldığı, sünnet namaz kılacak. E sen sünnet namaz tek başına sünnet kılıyorsun. Allahu Ekber. Niye sesli getiriyorsun? Sesli namazlarda kişi tek başına tekbirleri, ondan sonra suçutta ve rukuda yapılan tesbihleri veya da Fatiha'yı ve süreyi kişi işetebileceği şekilde okuması gerekiyor. O zaman gizli olan yerlerde gizli tamam mı? Açık olan yerlerde açık. Ve bu açıkta olacak yerlerde imama hastır. İmam namaz kıldığı zaman tekbiretül ihrami sesli getirir ki herkes getirsin. Ha O zaman imam getirince biz cemaat olarak kendimiz işitebileceğimiz şekilde tekbiretül ihrami getiririz. Sen kendini işit yeter. İşittir yeter. Bazıları sünnet kılarken kıraatı da sesli okuyorlar. Yani kendi kıldığı halde sen duyuyorsun dışarıdan. He. O doğru mu? Yok doğru değildir. Yani çok suyeti söylüyor, sesli söylüyorlar. Kendi güya tek kılıyor. Ama yandaki de duyuyor. Hani bu namazı oluyor mu onun? Yoksa... Ya, namazı sahihtir ama sesli getiri yaptığından dolayı yani ondan dolayı doğru değildir. Yoksa namaz sahihtir. Çünkü sesli yapmak namazı bozmaz. Tamam mı? Tamam. Evet. <gülüyor> diyor ki mesela el tesbih fil ruku'u ve sujud ve kel cahri bil fatiha ve sura fil sirriye ay gizli namazlarda mesela ikindi namazında sen teşehud okuyorsun kendi kendine kılıyorsun mesela veya Yahutta imamın arkasında kılıyorsun yani hakikaten bazen yanında bir adam var adam seni şaşırttırıyor yani ben bazen inan ki bazen iki defa üç defa böyle iade ediyorum. Yani, e, e, nasıl söylediğimi bilmiyorum. Niçin? Bu Müslümanın yüzünden. Ya kardeşim bu namaz gizlidir. O zaman sen işitebileceğin şekilde yap. Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'lım giz, gizlidir. Sen kendin işitebileceğin şekilde yap. Yanındaki adamı niye sen şaşırttırıyorsun? Yani tek başına bilse kendisinin işitebileceği şekilde, cemaatle de olsa yine işitebileceği şekilde ve sessiz yerlerde sesli getirmesi bid'attır. Sesli yerlerde de sessiz getirmesi yine nedir? Yine bid'attır. Örneğin farz edelim ki kişi sefere misa, çıktı. Tek başınadır. Tek başınadır. Namaz vakti geldi. Akşam namazı kılması gerekiyor. Akşam namazı kılması gerekirken aynen orada Fatiha'yı cehren okuması gerekiyor. Süreyi de cehren okuması gerekiyor. Niçin? Çünkü akşam namazı, yatsı namazı ve fecir namazı, tamam mı? Akşam iki rekatta Fatiha sesli, süre sesli. Ama üçüncü rekat nedir? Gizli olacak. Fecir namazı iki rekatı da seslidir. O zaman kişi tek başına biz evde değmeyelim, ki çünkü biliyorsunuz Müslümanların çoğu hep evde namaz kılıyorlar camiye gitmiyorlar çünkü inşallah bu namaz konusunda bu gibi şeylere değineceğiz ama ben onun için özellikle seferi kastettim çünkü evde dersem diyecekler akademik evden evde namaz kılmak caizdir evde fazları kılmak caiz değildir kesinlikle cemaatle Cuma cemaatle camilerden namaz kılmak vaciptir yok gerçekten şer'i bir özrü varsa hastadır veya hutta camiye gittiği zaman düşmanı var onu öldürecek veya hutta mesela eğer devletle mesela devletle bir düşmanlığı varsa devlet onu yakalayacaksa özellikle o devlet şer'i bir devlet değilse tamam mı o zaman ne yapar o zaman yakalanmaması için veya hutta ona zarar verilmemesi için gitmeyebilir veya hutta hasta olduğu için bunun dışında Camiye gitmesi gerekiyor veyahut da iş yerinde patronu bırakmıyorsa gerçekten patronu bırakmıyorsa o zaman onun için bu özür şeridir. Orada bırakmadıysa ne yapması gerekiyor? Şirketin içerisinde bir musalla yapıp orada cemaatla kılacaklar. Ama ben dedim ki seferden için seferi örnek verdim? Sefere gidiyor Mesela diyelim ki öğle namazı geldi. Ölen namazı sessiz geçecek. İkindi namazı sessiz geçecek. Akşam namazına geldiği zaman imam cehrince, cehren yani sesli kıldığı gibi o Müslüman tek başına ne yapması gerekiyor? O da sesli okuyacak. Yani Fatiha'yı ve süreyi sesli okuyacak. Ha o zaman neyin neresinde ne neresi nasıl yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bu gibi şeyleri bilebilmemiz için Tamam mı? ne yapmamız gerekiyor? Dinimizi bu konuda bir yani dinimiz konusunda bilgili olmamız gerekiyor. Çünkü hadisatta sem diyor ki talabul ilmi farizatun ala kulli muslim. Yani her Müslüman için farz olan ilmi talep etmesi üzerinde vaciptir. Tamam mı? Kişinin mükellef olduğu şeyleri öğrenmesi vaciptir. Öğrenmesi Allah katında sorulacak ve özellikle şirk ve tevhid meselesi veyahut da namaz kılacak namaz kılması hakkında bilgisi yoksa nasıl namaz kılacak. Rukuyunu nasıl yapacak? Abdestini nasıl alacak? Bunları bilmesi lazım. Tevhid, tevhidi bilecek ki tevhid dairesinde kalsın. Şirki bilecek ki şirke düşmesin. Abdestin namazı nasıl, yani namaz neyle bozulur? Ne gibi şeyler onu bozar? Onları bilecek. Örneğin usruk abdesti bozduğunu bilmezse, usruk atarsa ne yapacak? Namaz kılacak. E namaz kıldığı zaman o zaman abdestsiz olmuş oluyor. Ve ben bizzat gördüm gördüm camide cuma günü oturuyoruz yanımda bir kişi gerçekten sesli bir de sesli pırt diye adam ısırk attı ondan sonra namaz e, e, kalktı İ, imam hutbeyi bitirdikten sonra adam kalktı bizimle beraber namaz kaldı dedim ki sen ama sen demin abdestini bozdun yok diyor bize göre abdest bozulmaz diyor iyi e, dedim Allah mübarek etsin e, uyuduk yani bilmiyor demek ki cahil adam ya o zaman bilmek lazım. Müslümanın üzerinde farz yani farz-ı ayn bilmesi gereken şeyler mutlaka her Müslüman öğrenmesi gerekiyor. Evet bilmese işte bu gibi çelişkilerle veyahut da çelişkiye düşecek. Öbür tarafta Kur'an okurken, bunu Mısırlardan öğrendiler. Kur'an okurken sadakallâhul azîm demesi, bu da bir bidattır. Allah Resulü Aleyhisselatü ile ashabı tabi'in ve etva tabi'in hiçbirisi Kur'an okuduktan sonra yani Kur'an bittikten sonra sadakallahul azim demiyordu. O zaman demediyse terk ettiyse bizim hakkımızda da onu terk etmek sünnettir. Terk ettiğini terkme, terk etmemiz sünnettir. Yaptığını yapmak bizim hakkımızda sünnettir. O zaman Kur'an okuduktan sonra sadakallahul azim demek nedir? bidattır ve sünnete aykırıdır. Ondan sonra diyor ki el cehrü -tekbir. tekbir. getirirken sesli yapmak ve bunu anlattık. Öbür tarafta diyor ki et ve burada maalesef şiddet Suudi Arabistan'da tamam mı? Mescid-i ve Mescidi Haram'da imamın sesi herkese gitmesine rağmen arkasında bir kişi Sema Allahu de İmam diyor. Arkasında bir gidiyor ki, semi Allahu Muhammed. Allahu ekber, Allahu ekber. Tamam mı? Rabbena ve'lekel Buna gerek yok. Tamam mı? Ne zaman bu tebliğe ne zaman gerek kalıyor? Eğer hakikaten imamın sesi duyulmuyorsa, o zaman bir kişiyi diğer Müslümanlara sesi duyurması için ne yapacak? Sesli getirecek. Ve bir gün Aleyhissat ve selam hasta olduğu bir günde namaz kıldırıyordu. Onun sesi Müslümanlara yetişmediğinden dolayı Ebubekir radıyallahu ta'ala an yüksek sesle o da Ali sattu selamın tekbirinden sonra sesini kaldırarak Allahu ekber tamam mı veya ettasamia Allahu limen hamide getiriyordum. Çünkü buna gerek var. E şimdi buna gerek yok. Zaten mikrofonda imamın sesi işitiliyor, duyuluyor. O zaman arkasında bir kişinin Allahu ekber veya ettasamia Allahu limen hamide veya Rabbena demeye gerek yoktur. Bunu yapmak kesinlikle bu da nedir? gereksiz yerde bidaattır. Ama gerekli yerlerde sünnettendir. Ha, o zaman bu gereksiz kalıyor. Madem ki mikrofonda imamın sesi duyuluyorsa ayrıyeten kalkıp da bir kişi arkasında Allah-u Akbar demesine gerek yok. Bir de maalesef-i uzatıyor bile ve birçok cahil insan ve siz biliyorsunuz Müslüman toplumun çoğu cahildir. Yani din konusunda cahildirler. Ve bazıları bu imamın arkasında tebliğ yapan kişinin sesi bitmeden selam vermiyor. Yani imam selamu aleyküm aramukla dediği zaman selam vermiyor. Kimi bekliyor biliyor musunuz? İmamın arkasında bu tebliği yapan kişinin sesini bekliyor. Halbuki onun imamı imamdır, mübellik değildir. Ha o zaman gereksiz yerde tebliğ yapmak yine nedir? Sünnete aykırıdır ve bidattır. Toparlayabiliriz hocam. Süremiz... Doluyor mu? Doldu. Yani, tamam devle kaldıık. Hadi vallahu a'lem ve sallallahu ve Muhammed ve ala ve Subhanak Allahumma bihamdik ve sıhhat verirse gelecek hafta inşallah bu konuya devam edeceğiz. Yani hakkında delil olmayıp da e, zamana zamana uygun bazı şeyler, yeni şeyler oluyor mesela. Ve kalkıp dedemin ki bizim söylediğimiz gibi hani bizim bizim bir ustamız var burada. İmam elbani'nin ileri gelen öğrencilerinden birisi. Hani demin ki kardeş dedi ya, cuma günü hutbe imam hutbe okurken imamın söylediği sözlerden not alınabilir mi? Bu dedi ki alınır. İşte bu fetvadır. Kur'an'dan delili yok, sünnetten delili yok, ashabtan delili yok, tabiinden, tabiinden de delili yok. Bu nedir? Kendisinin bir görüşüdür bu. Ve Bu bir fetva sayılır. Kalkın bu kardeşimiz der ki mesela, bu adam alimdir. Ben bu alimin fetvasına göre amel edebilirim. Tamam mı? Ve gerçekten de eğer o kişi alim değilse, mukallit ise, o zaman bu alimi ne yapabilir? Taklit edebilir. İşte bu gibi şeylere tamam mı? İçtihad yapıp söylemek buna fetva deniliyor. Ama delili olan bir meseleyi konuşmak o fetva sayılmıyor. Örneğin, şimdi biz konuşuyoruz mesela, diyoruz ki mesela imam namaz kılacağı zaman Allahu Ekber diyecek. Ondan sonra e, istiftah duasını okuyacak. Ondan sonra Fatiha, ondan sonra süre. Bu fetva değildir. Çünkü bunlar bilinen şeylerdir. Sünnette bunlar mevcuttur. O zaman Kur'an'dan sünnetten delili olmayıp da Müslümanların ihtiyaç duyduğu bir şeyi onlara aktarmak ve onlara söylemek bu nedir? Bu fetvadır. Ve bu gibi fetvalarla e, mukallid olan insanlar e, taklit edebilirler. Daha doğrusu dininde cahil olan bir kişi mutlak manada bir alime göre ibadet etmesi gerekiyor. Yani bir, bir alimi taklit etmesi vaciptir. Ama yok. Eğer bu kişi alimse Yahutta ilim talebesi ise hak ve batıl arasında eee ayrım yapabilecekse o kişi o alimi taklid etmesi ona caiz değildir. Yani taklit cahillerin cahillere hastır. Alim taklid yapamaz. Niçin? Delil var, delile uyması gerekiyor. Yani delil varlığında taklit yapmak caiz değildir. <gülüyor> Allahu a'lem. Namazda gaz çıkartan Kişinin yanındakinin de abdesti bozulur mu? Anlamadım. <gülüyor> Namazda <gülüyor> gaz çıkartan birisinin yanındakinin de abdesti bozulur Yoksa Yok canım, sadece o gaz çıkaran kişinin abdesti bozulur. Başka. İslam'ı günümüze göre yorumlayanlar var. Bu konuda ne dersiniz? Kimler İslami konularda fetva verme yetkisine sahiptir? Bir daha bir daha söyle neyim? İslam'ı günümüze göre yorumlayanlar var. Şu anki günümüze göre yorumlayanlar var. Bu konuda ne dersiniz? Kimler İslami konularda fetva verme yetkisine sahip? <gülüyor> fetva vermek tabii ki Kur'an ve sünnetten hüküm istinbat edebilecek. Ve Kur'an ve sünneti bilen kişi fetva verir. Cahil bir adam fetva veremez. Cahil bir adam kendini yönlendiremiyor. Nasıl başkasını yönlendirecek? O zaman fetva vermek alimlere hastır. Yani bilinçli alimlere hastır. Herkes fetva veremez şimdi örneğin bir öğretmen bir matematikçi öğretmen bir de kimyacı bir öğretmen şimdi sen kalkıp da matematik problemini matematik şeyden kimyacıdan sorsan o da heva hevesine göre cevap verirse ne yapacak o adam o hoca ona gülecek öyle değil mi çünkü söylediği verdiği cevap yanlıştır ha o zaman o tahassusta mutahassus olan o tahassusta tahassus konusunda soru sorulduğu zaman cevap verir. Ha o zaman cevap vermek alimlere hastır. Herkes cevap, yok sen biliyorsan örneğin mesela nasıl namaz kılınır? Namaz kılma namaz kılmasını bilen bir kişiye sorsan o kişi gerçekten sünnete göre sana cevap verirse nedir? O, bu onun görevidir. Çünkü Müslümanın bildiğini bilmeyenlere sorduğu sorduğu zaman bilmesi gerekiyor. Çünkü Allah Celle, Celle diyor ki la bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Allah-u Alem. Sabah ve öğlen namazlarında mescitte farza yetişen yetişen bir kişi daha sonra ilk sünneti kılmalı mı yoksa bırakmalı mıdır? Bir daha dayım. Sabah ve öğlen namazlarında mescitte fazla yetişen bir kişi yani ilk sünnetini kılma, kılamıyor yetişemiyor herhalde fazla yetişiyor daha sonra bu sünneti kılmalı mı yoksa bırakmalı mı He. yani biliyorsunuz sünnetler namazdan önceki ve namazdan sonraki sünnetleri kılmak sünnet yani farz değildir o zaman imam kameti getirmeden önce veyahut da daha doğrusu müezzin kameti getirmeden önce en eftalı kişi evinde namaz kılmasıdır Sünnetler Aleyhissat ve selam sünnetleri evde kılardı. Fecir namazının sünneti, ölen namazının ve akşam namazının yatsı namazının sünnetini Aleyhissat ve selam evinde kılardı. Veyahut da iş yerindeyse iş yerinde kılar. Çünkü kişi hakkında erhamukallah kişi hakkında en faziletli şey kimsenin fınavile namazı kimsenin görmeyeceği bir yerde kılmasıdır. Tamam mı? Nafile namaz kişiyi hiç kimsenin görmeyeceği bir yerde kılmasıdır. Ve aleyhissalatü vesselam bak hücresi evin bitişiğinde, caminin bitişiğinde buna rağmen camide kılmıyordu. Giderde evinde kılıyordu. Tamam mı? Yani ve Mescidi Nebevi'de biliyorsunuz namaz kılmak kaç farza bedeldir? 500? Bin. Bin. Bin. Bin kat sevap. Fazla olmasına rağmen aleyhissalatü Selam camide kılmıyor. Gidiyor hücresinde kılıyor. Tamam mı? Dolayısıyla sünneti, şey farzı camide kıldığın zaman bir rivayete göre 25, bir rivayete göre 27 derece sevap alıyorsun. Kişi sünneti evinde kıldığı zaman aynen orada 25 ve 27 derece sevap aldığı gibi evinde sünneti kıldığı için 27 veyahut da 25 derece sevap alıyor. O zaman Evinde kılmadıysa, camiye gittiği zaman İmam Allahu Ekber diye tekbir getirdi, camiye girdi. O zaman namaz bittikten sonra <gülüyor> Üstad konuşunca konuşmayın. Aksat, başkalarını şaşırttırmayalım. Camiye girdiği zaman İmam tekbiretül ihram getirdiyse evinde sünneti kılmadıysa o zaman ne yapacak? İmama uyacak. Ve bizim Türkiye'de Pakistanlar da o şekilde biz görüyor görüyor mu hani özellikle fecir namazının sünnetinde imam tekbiratül ihramı getiriyor adam camiye giriyor mübarek adam fecir namazının sünnetiyle meşgul oluyor imama farz tabi oldu. olmuyor oysa ki aleyhisselatü vesselam diyor ki tekbiratül ihram yani ikamet getirildikten sonra tamam mı farz namazdan başka namaz yoktur kalkıp da kamet geldi sen nafile namazla meşgul olamazsın onun için Aleyhisselatü Vesselam bir kişi kıldığı dedi ki yani fecir namazı dört rekat mıdır? Dedi ki ya Resulullah ben dedi girdiğim zaman fecir namazının sünnetini kılmamıştım ondan dolayı. O zaman tamam dedi. Yani iade etti yani feci, nam, farz namazından sonra fecir namazını biliyorsunuz fecir namazı bittikten sonra kaldı hemen fecir namazının sünnetini kıldı. ve Vesselam dedi ki ne yapıyorsun? Yani fecir namazı dört rekat değil ki dedik ya Resulullah ben kılmamıştım. Ha o zaman Sünneti kılmayan bir kişi imam tekbiretül ihramı getirdikten sonra ne yapacak? İmama iltihak edecek, tabi olacak. Namaz bittikten sonra ilk sünneti kılar bir de son sünneti kılar. Örneğin öğleler namazını bir rivayete göre iki rekat, diğer bir rivayete göre dört rekat. Şafiiler mesela biliyorsunuz şafiiler öğleden önce iki kılıyorlar, öğleden sonra iki kılıyorlar. Ve İmam-ı Şafii Rahimahullah Kitab-ül Ümde her iki rivayeti de getiriyor. Diyor ki, dilerse öğle namazından önce iki veyahut dilerse dört. Ha o zaman bu rivayete göre namazdan sonra kalkar iki rekat kaza eder veyahut da dört rekat kaza eder. Yani sünneti. Peki namazın vakti geçtikten sonra bu sünneti kaza eder mi yetmez mi? Bazı alimler demişler ki eder. Bazı alimler demişler ki vakti geçen Tam bir namazın vakti geçtiyse o namazının ona vakti geçen namazının sünnetini kaza etmeye gerek yok. Sadece farzı kaza eder. Yani diyelim ki sen yattın. Ölenleyin evden ölenleyin evde eve geldin. Öğlen namazını kıldın. Yattın kimse seni kaldırmadı. Saati kurdun yine kalkamadın. Bir baktın ki yatsı namazı olmuş. Bu arada ne geçti? İkindi namazı geçti, akşam namazı geçti. Ve biliyorsunuz sahih görüşe göre ikindi namazından önce ve sonra e, ratibe yoktur. Ama teşvik babına diyor ki her kim ikindi namazından önce dört rekat kılarsa Allah'ın rahmeti onun üzerinde olsun. Ama ratibe sünneti yoktur. Peki uyandıktan sonra ne yapması gerekiyor? Akşam namazı geçtiği için tamam mı? Bazı alimlere göre diyor ki o zaman akşam namazını kıldıktan sonra onun sünnetini de kaza et. Yani akşam namazını kaza ettiğin gibi sünneti de kaza et diyor. Diye, bazı alimler de diyorlar ki hayır sadece farz namazını kaza edersin. Çünkü vakti geçmiş. O zaman sünneti kaza etmeyeceksin. Dolayısıyla bu alime diyorlar ki bu ihtilaf müteberdir. Tıpkı geçen dersimizde namazın terki köfür müdür değil midir? Müteber olduğu gibi, anlattığımız gibi. O zaman Kişi dilerse kaza eder, kişi dilerse kaza etmez. Vallahi alem. Bitti hocam. Bitti mi? Tabii, bu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bari kânebine Muhammed ve aleyhi ve sellem. Eşme'in. Sübhânekeallâhu mâhu Bihamdik, hamdik eşel ve la Ilaha illâh et Birinci rekatı kılıp tam ikinci rekat, mesela tekbiretül ihrâmı getirdi, sen teşehhütte vurdun. Tamam mı? O zaman diyor ki, bitirirsin diyor. Hanefi bu kağıtı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyor ki, bit, yani iki, mesela birinci rekatı kıldı. İkinci rekatı kıldı, sücûd yaptı, imam ne yaptı? Kıyamet getirdi. Hanefi fukası ve Şafii'nin fukasının bir kısmı diyor ki, burada namazını bitireceksin. Tamam mı? Diğer hanimler diyorlar ki, eğer diyor, tekbiratü'l-ihramı almadan önce bitireceğini biliyorsan devam et. Eğer bitireceğini bilmiyorsan tekbiratü'l-ihramı alıp da sen hala daha namazını bitirmeyeceksen o zaman diyor o da namazını bozacaksın. imama ittihak edeceksin. Çünkü Aleyhisselatü diyor ki kâmet getirdikten sonra tamam mı? Farz namazından sonra başka hiçbir namaz yoktur. Farz namazından başka hiçbir namazla meşgul olmayacaksın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani o iki çok az bir şey var ama o sırada. o sırada. İşte bu göre örneğin birinci Kıldım, ikinciyi kıldım, teşehhüddeyim. Tamam mı? Ee, Tahiyyatü bide Allah'ıma beri ki okuyacağım. Yani bunu bitirinceye kadar eğer İmam Tekbiratül ihramı almayacaksa hani ikamet yapıyor ya bazılarda da ikameti uzatıyorlar. Yani tamam. hakikaten bazı müezzinler biraz uzatıyor. Özellikle bizim Türkiye'mizde yani sesli, makamlı yaptıkları için bayağı uzuyor. Burada bazen diyor ki Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Şehadu Aleyna, Allah-u Allah-u Ekber, yani, ses senatkarları gibi uzatıyor. Ha, o zaman bu uzatıyorsa o zaman ne yapacak? Acele edecek. Yani böyle tek tek yavaş yavaş değil. Tıpkı demin ki hani, imam hutbe okurken şahıs camiye gittiyse mesela üç defa Sübhanerabbiyel Adim diyeceğine bir sefer Sübhanerabbiyel Adim diyecek. Çünkü bir sefer söylemek vaciptir. İkincisi, üçüncüsü söylemek sünnettir. Ha, o söyle söyleyebilirsin. 7-9 e o ne kadar söylersen söyle ama imam o hutbe okurken orada sen sadece fazla meşgul olacaksın. Sünnetle meşgul olmayacaksın. Çünkü hutbe var. Hutbe dinlemek vaciptir. Farzdır. O zaman sen farzları yapıp sünnet şeye hutbeyi dinlemek için yetişmen gerekiyor. Burada da yine o şekilde. Peki Ahmed bin Hanbel rahimeullah bu çizgiye bağlı olan, <gülüyor> bu çizgiye olan alimler diyorlar ki Tekbiretül ihramı almadan önce eğer namazını bitireceğini kanaat ediyorsan devam et. Eğer diyor tekbiretül ihramı getireceğini kanaat ediyorsan keseceksin namazını. Bir de burada şu var kişi mesela namaz kılarken mesela birinci rekatı kıldı ikinci rekata kalktı imam kamet getirdi. Adam sağa sola selam veriyor sağa sola selam vermek yoktur. Namazı çünkü selam namazın sonunda getirilir. Evet. Peki, sen Zaten sen namazı bitirmedin ki. Yani? Ha, böyle bırakacaksın çünkü sen zaten namazı bitirmedin. Yani şimdi sen örneğin iki, iki rekat kılacaksın. Birinciyi bitirdin. İkinciye kalktın. İmam burada kâhmet getirdi. Bırakacaksın. Sen burada e, namazı bitirmedin ki. yani Selam ne içindir? Selam namazın bitirmesinin şiarıdır. Hmm. Namaz bitmediyse sen selam vermeye gerek yok ki. Ve bu cehalet, cehaletten ileri geliyor. Müslümanlar dinlerini bilmedikleri için ne yapıyor? Bir de nasihat yaptığın zaman şu, şu, diyor ki o senin mezhebine göre diyor. Yani seni dinlemiyor bir Bir de sert konuşuyor. Yani böyle seni üzüyor yani sözünde. Yani, yani böyle küçümsüyor gibisi. Ya ben sana nasihat ettim Allah için. Çünkü Allah Resulü Sallam diyor ki El-Dinu Nasihah, El-Dinu Nasihah, El-Dinu Nasihah. Üç defa. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. Dedi ki, limen ya Resulullah. Dedik ki, lillahi ve likitabihi. Tamam mı? <gülüyor> ve li rusulihi ve li a'immetil muslimin ve hammetihim. Yani nasihatı da, nasihatı da kabul etmiyorlar. Güzel, peki, o zaman efendim. Oldum. Seferi dediğiniz devril önce örnek verdiniz. Seferi namazlarında iki rekat Kılılması gerekiyor değil mi? Öyle bilmiyoruz ama. He vaciptir. Hani, bir şey göre, hanefilere göre vaciptir. Şafiilere göre sefer, sefer kişi seferiyken iken rekat kılmak onlara Hı. göre Hı. sünnettir. Farz değildir. Ha, şafiilere göre. Onun için şafiiler mesela vakti varsa diyelim ki mesela e, siz Manisa'lısınız değil mi? Manisa'dan İstanbul'a gittiniz mesela ve orada İstanbul'da ablanın evine gittin mesela, amcanın evine gittin, birkaç gün kalacaksın, vaktin var yani, Şafi'isin mesela, Şafi'ye göre diyor ki, burada senin vaktin var, o zaman senin hakkında dört rekat kılmak sünnettir. Ebu Hanife'ye göre, Hanbeli'ye göre ve Malikiler'e göre, seferde dörtlü namazları ikiye indirmek vaciptir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bütün seferlerinde dörtleri ikiye indirmiştir. Yani hiçbir zaman dört rekatı dört rekat kılmış değildir. Ancak Esmer radiyallahu ta'ala haç esnasında e, öğlen namazını ve ikindi namazını dörder kıldı. Burada Abdullah bin Ümer ona kızdı. Tamam mı? Dedi ki niçin bunu yapıyorsun? Dedi ki sağdan soldan bedeviler çok hacca gelmeye başladı. Ben de Müslümanların imamı olduğum için bunlar da bedevi oldukları için bu gibi şeyleri bilmediklerinden dolayı burada iki rekat kılarsam ondan sonra namaz iki rekattır. Yani öğlen namazı, ikindi namazı iki rekattır diye tekrar çadırlarına mesela dağlarına şunlara mı gittikleri zaman namaz öğlen namazı ve ikindi namazı ikişer rekattır diye ikişer rekat kılmamaları için Ölen namazı dört, ikindi namazı 4'tür diye bilmeleri için diyor ben dört rekat kıldım. Tamam mı? Ve ona kızmasına rağmen kıldığı zaman ona uydu. Ebu Mesud Allah'u Alem. Ebu Mesud. Oradan birisi çekti kenara dedi ki sen demin ona kızdın. Dört, reka, dört rekatlı namazın için dört kılıyorsun. Çünkü ben diyor Ebu Bekir Aleyhisselam'ın arkasında iki kıldım. Ebu Bekir'in arkasında iki kıldım. Ömer'in arkasında iki kıldım. Sen şimdi dört kılıyorsun. Peki bir de kalkıp da ona uyuyorsun. Hem ona kızıyorsun hem de ona uyuyorsun. Dedi ki ya racül el hilafu şarrun. Tamam mı? Muhale, muhalif olmak en büyük şerdir diyor. Çünkü ben şimdi burada ona uymazsam beni seven kişiler onlar da ne yapmayacak? Onlar da ona uymayacak o zaman. Müslümanlar parçalanmış olur. Müslümanlar ne? arasında fitne olur. İşte bu fitne olmaması için tamam mı? Ben Bülül Emre uydum. Ama en efdalı uymamasıdır aslında. Ama diyor ki, çünkü yani öbülmesi o da radıyallahu biliyorsunuz en büyük sahabilerden ve onu sever insanlar da var. Örneğin İktidim şimdi diyelim ki biz burada diyelim ki birkaç kişiyiz. Bir kişi, iki kişi tartıştılar. Bu tartışanlar tamam mı? Bir kısım bu adamı destekliyor, bir kısım bu adamı destekliyor. ve Genelde öyle oluyor. Türkiye'de maalesef şedid, şahıslar aynı görüşe sahip olmalarına rağmen diyelim ki onların abilerinin iki tane abileri birbirleriyle tartışıkları zaman bunu sevenler bunun etrafında kalır, bunu sevenler bunun etrafında kalır. Ondan sonra bir dahaki sefer o meclise gelmezler. Herkes kendi kendine ayrı ayrı meclisler yapıyor. Niçin? Çünkü bu ihtilaftan dolayı artık herkes sevdiği kişiyle kalkıp oturmaya çalışıyor. Bu da İslam'da en büyük fitnedir. İslam'da kesinlikle fırkalaşmak caiz değildir. Onu için sen biliyorsunuz fırkalaşmayı kınıyor. Diyor ki geçmişte Yahudiler 72 fırkaya, Hristiyanlar 71 fırkaya, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi cehennemdedir. Bir tane müstesna. O zaman soruyorlar kim ya Resulullah? diyor ki... Ben vashabımın üzerinde olduğumuz şey. Ha o zaman İslam'da ihtilaf doğru değildir yani. İslam'da birlik beraberlik var. Grupçuluk yoktur aslında. Şimdi bakınız mesela Müslümanlar, Müslümanlar arasında nice grupçular var. Bir yani partileşme de o şekildedir. Yani bizim Türkiye'de. Hepimiz Türküz ama 50 tane parti var. Hepsi 50 tane grup nasıl olurdu Türkiye'nin? Türkiye'nin birliği için çalışabilir. Nasıl olacak bu? Nasıl birlik beraberlik olacak? Ben hepsi doğru söylediğini iddia etti. He, herkeste doğrusu. Niçin 50 tane bak Amerika'da iki tane parti var. Niçin bizim Türkiye'de 50 tane parti olsun? Yani eğer bu partileşmede çoğalmak doğru değilse, dinde daha da daha, daha evladır. O zaman dinde kesinlikle parçalamak parçalama yoktur. Olmaması lazım. Dinde birlik beraberlik. Çünkü Allah diyor ki: "Wa'tassimu bihabrillah cemian ve la tefarru." Hepiniz top yekün Allah'ın ipine yani Allah'ın Kur'an'ına, Allah'ın dinine, Ali Sötcüsenin sünnetine sımsıkı sarın. Sakın, sakın, sakın birbirinizden ayrılmayınız ve Yahutta fırka fırka olmayınız. Çünkü dinde fırkalaşmak kesinlikle caiz değildir. Ve dikkat ediyorsanız bak İslam ülkeleri. Her devlet diyor ki ben İslam ülkeleri. Hepsi İslam ülkeleri. Herkes diyor ki ben. Yahudiler, kafirler bak. Amerikanlar kendi aralarında birleştiler. Avrupa ülkeleri kendi aralarında birleştiler. Şeyler kendi aralarında birleştiler. Sünniler neden birleşmiyorlar mesela? Her Sünni ülke diyor ki ben, lider benim. Halifelik varken de öyle miydi? Yok. Öyle değildi tabi. Biliyorsunuz yani. Ee, Osmanlılar döneminde düşünün yani en son Osmanlılar vardı. Osmanlı padişahı veyahut da sultanı veyahut da halifesi bütün dünyadaki Müslümanları yönetiyordu. Ancak valiler tayin ediyor. İşte filan şehrin valisi, filan şehrin valisi, filan şehrin valisi. Tamam mı? Yani Osmanlılar döneminde bile bu tafrikacılık yoktu. Değil ki Anis-i döneminde. Niçin? Emeviler döneminde ya da Abbasilerde var mı? Şey, şey yani orada o, imam imam birdi. Yani mesela Muaviye döneminde, Yezid döneminde, evet tamam mı? Ondan sonra bunların torunları döneminde hepsi tek başına ama bazı şahıslar, sivri zekarlar çıkmış bazı şahıslar. Örneğin Cem bin Safvan gibi Vasıl bin Hata gibi böyle bazı şahıslar çıkmış ve bunlar ne yapılmış? Bunlar cezalandırılmış ve bazıları da öldürülmüş. Yani bu gibi fikirleri ortaya atıp Müslümanlara ayrılmasına ve da ayrılmalarına sebep olduğu için bir kurban bayramının hutbesinde diyor ki hepiniz diyor kurbanınızı kesin Tamam mı? Ben de ce'd min dirhemi keseceğim ve adam minberden iniyor, onu kurban koyun yerine onu kesiyor. <gülüyor> Herkesin önünde kesiyor. Çünkü tamam mı? Allah görülmeyecek, Allah görülmeyecek, tamam mı? Ve Allah konuşmuyor, Allah'ın fiilleri yoktur. Yani bu gibi şeyleri sayarken demek ki Allah yok, komünistlerin. İddia ettikleri gibi yani her şey tabii hattan oluştu gibisi. Bu sözü söylediğinden dolayı Müslümanlar arasında bunu yayıp da Müslümanları tefrika'ya sebep olduğu için onu kesti. Yani öldürülmesi gerekiyor. Müslümanlar en yani İslam'da birlik ve beraberlik var. bir sözü rahmet Kesinlikle bu doğru değildir bu. Diyorlar ki el ihtilafu rahme diyorlar. Şer Ebu Mesud, Ebu Mesud diyor ki, Şur. Şur. El Şarrun şerdir." Şer, şer. Yani khilaf tamam mı? en büyük şerdir. Bu aile arasında bile olur. Oca. Dikkat ediniz. Bir karı kocanın çocukları hepsi büyükse, kızlar, oğlanlar, karı koca birbirlerine düştükleri zaman hani çocukları büyük çocuklar olmayabilir, o bilmez ama büyük çocuklar olanlar bilir. Bakıyorsun ki bir kısım çocuk anneyi destekliyor, bir kısım çocuk babayı destekliyor. Öyle değil midir? Onunla bile baş edilemiyor. Tabii yani bir baba bile, bir küçük bir ailede bile bu fitne oluyor. Onun için İslam devamlı karı kocanın arasındaki ihtilafları kendi aralarında olmasını bırakıyor. Diyor ki mesela birbirleriyle bir şey çocukların yanında konuşulmaması lazım. Çünkü bir çocuk annesini mesela annesini daha çok sevebilir, tamam mı? Beyot da annesi kınaldığı zaman yani razı olmayabilir ve bu çocukların arasında fitne fesat olur. Eğer bu bir ailede böyleyse nasıl orada bir köyde, bir şehirde veyahut da bir ülkede? Bakınız şu ülkeler mesela Müslüman ülkelerin fitnelerine bakınız. Gerçekten. Ha. Şimdi gözüm demin kardeşlerimiz bana bize bir şey gösterdiler. Fetullah Hoca hocamız Rabbim bana da ona da hidayet versin. Ellerini açıyor mesela Tayyip Erdoğan ile cemaatine beddua ediyor. Allah diyor onların evlerini ateşe versin diyor. Kim Tayyip Erdoğan'a oy veriyorsa ona beddua ediyor adam. Duydunuz mu bunu? Ona demiyordur ya hocam. Kendi yok şey. yok yok yok yok. Onlara söylüyor yani Allah bu... Allah Allah. E tabi ha dinleyin. Hocam, hocam önce kendine dua ediyor, betto ediyor ama. Efendim? Önce kendi, kendi şey. cemaatine betto ediyor. İki taraf da sonuçta Müslüman yani. Yok yok, cemaatine ama zaten az önceden de göstereyim tabii ki bana. Hocam onu ilk on kere izledim de önce kendi cemaatine <gülüyor> betto ediyor, sonra karşıya ama kendisi cemaatine betto ediyor, o da doğru değil zaten. Eğer Kur'an'dan, sünnetten... Ya. Yani... İşte iktidar rahvettir. He evet. şimdi bakınız. Tamam. Öyle ya da böyle Müslüman... Lider, Lider kudve olur. Lider, Örnektir. Başlasın, böyle bir ha. liderin böyle yapması benim gibi ona tabi olan insanlar ne olacak biliyor musunuz? Eğer lider bu seviyeye iniyorsa benim gibi adamlar ben kılıcımı çekeceğim. O duasını çektiyse ben kılıcımı çekeceğim. Benim diğerini öldüreceğim. Tabancımı çekeceğim. Onu öldüreceğim. Hocam şu ana kadar da söylememişti ya. Hiç şey böyle bir büyük bir fitne. Şu anda Müslüman Türkiye'de büyük bir fitne var. Cemaatullah, cemaat Fethullah Hoca'nın cemaat şimdi bir detayı var. Doğan'ın cemaat arasında büyük bir fitne var. Allah korusun. Bir ne düşürdüler. Kendi Gerçekten büyük bir fitne. Hocam bugün gazetesi mesela bıraktı. Bugün yazarın biri bıraktı mesela. Kendi cemaatin içinde de ayrılan çok olacak. Yazarlardan Tabii canım, ayrılan yani, oldu. Şu an yani iki tane, üç tane ayrılan olmuş. O da meşhur yazarlar. Çünkü yani bu cemaat hakikaten cemaat cemaat arasında büyük bir fitne girecek. Hocam peki bir şey soracağım ben. Ee, Efendimiz zamanında e, bu gizli olan namazlar, yani ikindi namazı öğle namazı açık değil de içeriden okunan sureler, dualar. Bunun sebebi ne hocam? Neden ikindi öğle namazında ya? Sessiz değil de sessiz okundu namazlar. Yani hiçbir sahibi o zaman Efendimiz'e sormadı mı yani? Yok sormadıkları için ben de bilmiyorum ben de yani şey <gülüyor> aleyhissalatü şey, vesselam şimdi yok. bazı okumuyor mu? efendim? <gülüyor> öğlen de ikinci namazlarında suri falan okumuyor mu? yok, yok yani. okuyor ama sessiz okuyor sessiz sen, okuyor, de, okuyor. okuyor. Yani. gerçi ne? yandaki arkadaşlar sağ olsun şey yapıyorlar onu sessiz bir şekilde onlarla efendim? idare ediyoruz yani efendim yan taraftakilerle idare ediyoruz aslında nasıl yani? <gülüyor> Sesi de okuyorlar diye yazarız. He. Yani sebebi yok alacağım. Yani vardır <gülüyor> efendimiz yani. Hiçbir sahibesi olmamış. Şimdi biliyorsunuz her şeyin bir hikmeti olabilir. Hikmeti araştırmakta bir veis yoktur. Ama yani alimler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki aleyhissalatü vesselam'ın her yaptığı bir şeyin hikmetini öğrenmek ve ya da illa öğrenmek diye bir kaide yok. Ama birisi öğrenmek isterse öyle araştırsın. <gülüyor> tamam mı? Araştırsın. Niçin bunu yapmış? Mesela. Bir ara bana bir kişi sordu dedi ki niçin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbirat ellerini kaldırıyor. Veya tavaf köyden kalktıktan sonra elini kaldırıyor. Niçin kaldırsın yani? Bunun hikmeti nedir? Tamam mı? Benim ki ben şahsen şimdi sizin sorduğunuz dedim ki ben hikmetini bilmiyorum. Bir kişi orada bir kardeşimiz şöyle cevap verdi. Dedi ki, yani fiziki yönden hikmetini sor, cevap verdi. Dedi ki, elleri kaldırmak, şöyle kaldırmak, bu bir spordur dedi. Şimdi sen spor salona gidiyorsun. Şu anda namazda yaptığımız hareketler spor salonlarda bize öğretiliyor diyor. İşte ellerinizi şöyle kaldırın, işte şöyle yapın, işte şöyle çökün. Dizler falan. Diz hareketi, ayak hareketi, bilmem ne hareketi. Dedi ki, yani hem ibadet yapıyorsun dedi, hem spor yapıyorsun çekim Yani bu arkadaş çekelim. böyle cevap verdi. Yok yok, çekim bak. Ben hikmetini bilmiyoruz, <gülüyor> <diyeyim, gülüyor> tamam mı? Bir, yani alimler şunu söyler diyorlar ki, Allah neyse <gülüyor> hikretseler, tamam mı? Bir şeyi söylediği zaman, ben ille de hikmetini öğreneceğim, ondan sonra yapacağım diye bir yap, söylemek düşünün. doğru değildir. Anladım. Yani Alislah sen bunu söylediyse, tamam mı? Biz de yapıyoruz. <gülüyor> Niçin yapıyor? Bilmiyorum ben şahsen. Hikmetini bilmiyorum yani. Hikmetini bilmediğim bir şeyi ben hikmeti varken söylemek <gülüyor> doğru değil. <yani. gülüyor>